Yasin Suresi Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin Vel Kur'anil Hakim Yasin Hikmetli Kur'an'a andolsun İnne kele mine'l murselin ala siratin mustakim Sen elbette gönderilen resullerdensin Doğru yolu üzerindesin Dâzilal azizir rahîm o Aziz ve Rahimden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsiniz.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 وَسَوَاءُمْ عَلَيْهِمْ لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar. اِنَّمَا تُنْدِرْ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ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 مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُتْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِفٍ Evet iki resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onlara bir üçüncü resulle. Dediler hep birden: Biz Allah'ın elçileriyiz size. <gülüyor>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 Elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz. <gülüyor> Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz. قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَا اِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ Ahani dedi ki, Uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı macı bir azap size dokundururuz. <gülüyor> Resuller cevap verdiler. Uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız.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 Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gargettiğini. Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu Âdetimizden de değildi. Orduyan el-Uzum, bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız, sönük kalmışlar. ibâd mâ illâ kânû Yazıklar olsun okullara ki, kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi? وَاِنْ كُلُّ الَّمَّا جَمِيعٌ مُحْضَرُونَ Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar. الْمَيْتَةُ مِنْهَا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Delil mi isterler?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 لِيَأْكُلُوا مِنْ تَمَرِهِي Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar? سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَرَقَ الْأَزْوَاجَةُ لَهَا مِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ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 وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا فِي الْفُلْكِ Bir delil daha onlara, nesillerini dolu gemilerde taşımamızdır. وَخَلَقْنَا مَا يَرْكَبُونَ Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız.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 Gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar. Lahum fîhâ fâkihetu ve Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara. Selâmun kavlem Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. yevme fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler. ya bani Ey Adem'in evlatları size emretmemiş miydim şeytana tapmayın sakın çünkü o size aşikar düşman وَاَنِعْبُدُونِي هَٰذَا Lakin bana tapın, işte sıratı müstakim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz? هَذِهِ işte tehdit edildiğiniz cehennem Eslav İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin El yevme nhtimu ala afwahihim ve tkelimuna eydihim ve teşhedu erculuhum وَتَشْهَدُ Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler. Ayakları şahitlik eder. Kendi yaptıklarına. وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا Eğer dileseydik,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 Çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. فِي الْخَلْقِ يَعْقِلُونَ Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatini ters yüz ederiz. Hâlâ akıllanmazlar mı? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا مَنْ بَغِيْلَهِ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşad ve parlak bir Kur'an'dır. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا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 اَوَلَمْ يَرَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي وَهِيَ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 biqadirin yakhluqa mitlehum Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Kallak O'dur. Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur. İnnemâ emruhu idâ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 Her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır.